mestleri üç gün, üç gece çıkarmamayı, amdest bozduktan ve uykudan sonra bile, mestlere meshetmeyi, etmeyi, ancak cünüp olunca mestleri çıkarmayı emrederdi." dedi. Onun sevgiye dair bir şeyler söylediğini işittiniz mi? dedim. Evet, işittim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile,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 Baksana, Hilal İbn-i Ümeyye için karısının bakmasına izin verdi, dedi. Ben ona, hayır, bu konuda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden izin isteyemem. Üstelik ben genç bir adamım. İzin istesem bile, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bana ne diyeceğini bilemem, dedim. Bu durumda on gün daha kaldım.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 o üç kişiye yöneldi ki, pişmanlık duyup tövbe etsinler. Çünkü kendisine yürekten yönelen, sığınan herkesi, acıması, esirgemesiyle kuşatıp, tövbeleri kabul eden, yalnızca Allah'tır. Ey iman edenler! Yolunuzu, Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın ve doğrulardan olun. Ve hem de doğrularla beraber olun.